Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezvesi yitiveriyor. Hatırla ki, senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak, hayatının perdesi çekilecek... Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğu bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Üzerinden bütün ışıklar çekilecek. Ve... Senin de akşamın olacak. Şimdi akşam, gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzak duracağı ölüm anını hatırla ki, sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen Öldükten sonra da bilecek elbet Herkesin unuttuğu yerde Seni Bir o hatırlayacak Ömrünün gecesinde Güneşi Sana yalnız O getirecek Hatırını yalnız O bilecek Şimdi akşam Sen de onu an şimdi Sen de onun hatırına var diye Şimdi Akşam ve şimdi akşam namazı vakti.